Geçelim. Son zamanlarda Hollanda'da bir konusu gençler arasında çok gündemde ilmimi olmamasına rağmen gençler beni bir abi olarak gelip soru soruyorlar. Ben de hep bilmiyorum diyorum. Lakin gençler gidip bilmediğimiz sitelerden, kişilerden bilgi edinip tekbir etmeye başladı. Gençler arasında dolaşan söylemlerden bazıları oy vermek şirktir, oy veren de müşriktir. Böyle bir ayet mi var, böyle bir hadis mi var, oy vermek şirktir? Böyle bir iştihat mı var? Usulüddî imamlarından böyle bir kavil mi var? Oy vermek şirktir. Niye şirk olsun? Mısır'da Selefiler Nur Partisi diye bir parti kurdular. Selefiler gitti o partiye oy verdi. Şimdi bu selefilere hep şirk müşrik mi oldu yani? Nasıl bir şey bu? Allah'ın kanunlarıyla yönetmeyen tağuttur. Erdoğan ve Türkiye devleti ve destekleyen tağuta destek olmuştur. Arkadaşlar bu... Ee, ...böyle bir artık şeye dönüştü ya... Ee, ...pelesenk derler ya... ...bu... Ya ...günahtır, yazıktır... tahut kimdir? Tağut bilerek, isteyerek... ...amden, kasten, yetkisi olduğu halde... ...Allah Teala'nın hükümlerini reddedip... ...geçersiz sayıp... ...onun yerine başka bir hükmü... ...ister bir devletin, ister bir şahsın... ...ister bir dinin fark etmez... ...başka bir hükmü uygulayan... Ve bunda ısrar eden her türlü güçtür, kişidir, merkezdir, kurumdur, meclistir. Her türlü adrestir. Allah Teala'nın hükümlerini bilerek, isteyerek reddedecek. Gücü yettiği halde uygulamayacak. Ve onun yerine onlarla taban tabana çelişen, çatışan hükümler uygulayacak. Tavuk budur. Herkes şimdi bu hükmü kendi vicdanında versin. ya el insaf ve bunu destekleyen Tavuta destek olmuştur niye kardeşim Türkiye'de Erdoğan'ı açık ve net söyleyelim ben arkadaşlar hayatımda e, hiçbir siyasi partiye üye olmadım organik bir ilişkim yok bundan sonra da olmayacak <gülüyor> bunu deklere edeyim ki demesinler AK Parti'de mi beklentisi filan mı var bundan sonra da olmayacak hiçbir siyasi ünvana ...iltifatım yoktur. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekleyen insanlar... ...onlar Müslüman olduğu için, onlar İslam'a hizmet ettiği için... ...ya da onlar İslam'a hizmet edeceği umulan kişiler ve kadrolar olduğu için destek veriyor. Şimdi bu insanlar tağuta destek vermiş mi oldular? Ha şunu, şunu söylemem. AK Parti içerisinde... ...İslam itikadıyla, ehli Sünnet itikadıyla, İslam ahkamıyla problemli olan insanlar yoktur. Yok ben böyle bir şey söylemem. Bu kadar saf değilim. Olabilir. Ben bir parti olarak AK Parti'nin kendisini hiçbir zaman e, tekeffül etmem, tebriye etmem. Benim işim de değildir o. Ama bu partiyi destekleyen insanların destekleme kastı bellidir. E, bu partinin o insanlara verdiği mesaj da bellidir. Şimdi insafla düşünürsek burada bir küfür şirk ilişkisi filan e, aramamız mümkün değil yani biraz daha bardağı dolu tarafından görmekte fayda var. Şartlar ve maniler ortadan kalkarsa tekfir muayyen de uygulanır. Tekfir muayyen şu demektir: falan kişiyi falan fiili veya inancı dolayısıyla kafir olmuştur. Tekfir muayyen budur. E, Kartlar ve maniler ortadan kalkarsa tekfiri muayyen uygulanır. Doğrudur. Buna itiraz etmem. Ama bunu kim yapacak? Kim birilerini tekfir edecek? Yetki kimde? Birilerini tekfir edecek olan... ...şeri bir sistemde... ...kadı efendidir. Alırsınız adamı götürürsünüz kadıya. Dersiniz ki bu adamdan ben... Şu küfür fiilini gördüm, şu küfür sözünü işittim, aha bunlar da şahitlerim ve yine ile delille, şahitle ispat edersiniz... ...o adam onu tekfir eder veya etmez. Katı da orada bir inisiyatif kullanabilir, işin detayları var. Ama şu anda kimin kimi tekfir etmeye yetkisi var ki? Adamın biri beni tekfir ediyormuş, beni hiç ırgalamaz ki, ben o adamı tanımıyorum ki. Ben de birilerini tekfir ediyorum, o adam da beni tanımıyor. <gülüyor> Yani karanlığa kurşun sıkıyoruz. Bu böyle olmaz. Ha böyle olduğu için bu iş artık çığırından çıktığı için birazcık sakal bırakıp Arabi ibare okuyan kişi kadı oluyor bilmem Suriye'de IŞİD'in etki alanındaki yerlerde. Kadı oluyor bu adamın önüne bir kafir götürüyorlar. Bu adam dedi ki ben tasavvuf ehlini tekfir etmiyorum. Ha bu müşriktir vurun boynunu. Şer'i bir hükme uygulamış oluyorlar böylece. Ya bu tiyatro değil ki. Tağutun mahkemesine gidilmez ve eğer verdiği hükmü kabul edersen küfre düşmüş olursun. Tağutu nasıl tarif ettiğimize bağlı bu. Yani oradan geliyor bu arıza. Ve o arızayı görmediğimiz sürece bu devam edip gidecek. Aslolan olan İslam ahkamıyla hükmedilmeyen topraklarda yerlerde Müslümanların kendi aralarında ki işleri imkan varsa eğer kendi hukukları fıkıhları istikametinde çözmeleridir. Bunu talep etmek de e, her Müslüman üzerine farzdır. İngiltere'de şer'i mahkemeler var. ...İngiltere'de Müslümanlar diyorlar ki, ve hatta artık gayrimüslimler diyorlar ki, biz şer'i mahkemelere gidip davamızı orada çözmek istiyoruz. Dolayısıyla bir Müslüman için Cenab-ı Hakk'ın indirdiği hükümlerle hükmetmek, o hükümler etrafında bir hayat inşa etmek... E ...eşyanın tabiatındandır. Ama buna gücü yetmiyorsa ne olacak? Kişinin buna gücü yetmiyorsa ne olacak? Komşunuz geldi, vurdu, camınızı kırdı, kapınızı kırdı... ...evinize hırsız girdi, bilmem ne oldu... ...hakkınızı nasıl arayacaksınız? Hakkınızı nasıl arayacaksınız? Allah korusun... ...birisi geldi, çocuğunuzu kaçırdı, götürdü... ...bir organ mafyasının eline düştü, Allah korusun... ...ne yapacaksınız? Kime başvuracaksınız? Birisi geldi, harim ismetinizi kirletti. Allah korusun... ...kime başvuracaksınız? Yok böyle... Ayakları yerden kesilmiş insanların, gençlerin böyle ellerinde bir kılıç iki ucuda kesiyor. Kelle uçurması bu bir cinayet. Buna son vermemiz lazım. Bu bir cinayet.